Ve şu kapı da biterir. Üzünde boylu bir dert giriş. Böyle kapların arasında Mirab'ın yanında oturuyor Resulullah, Resulullah'a mütevessyye yüklere bakmış. Resulullah böyle bir yerinden sizlerin üzerinde kalkmış, adam gelmiş Resulullah Efendimiz'in sol tarafına oturmuşlar. Resulü Bellallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz sol ellerini o gelen zatın tatilini derne koymuşlar. Fotoğraf mı çektin o efendi diye çektin. Sahabeler yazıyla fotoğrafını çektiler bunun oğlu. Yalnız filmle fotoğraf çekilmez. Kırk gün Rezûlullah'la birlikte kalmışlardır mübarekler. Rezûlullah'la kaldığı zaman birbiriyle konuştuklarını hiç kimse görmez. Hiç gitmez. gün kaldığı halde bu adamın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 Allah demiş. Ömer duyurursanız kaç dediğiniz. Ya Ba'da Bekir tahammül edemezsin demiş. Hazreti Ömer kaç demezsin. Ya Ömer sen de tahammül edemezsin demiş. Hazreti Osman, ya Osman sen Rasadullah الله aziz الله alim. يا Ali, ya demiz sen de tahammül edin. Siz من büyük sahabeler ne oldu mu? Dedikler يا Dövün vermiştir. Resulullah Efendimiz şöyle bir bakmış. Ya Selman'dır. Selman-ı Fahrişi. selman Elman-ı miliyahlı bir kitabı artık bırakıldınız. Yakıldınız neydi? Son yolumuzu ne mücah etti? Hazreti Celman iki yüz otuz beş yaşındaydı. Kari el Selman kalkmış, suyu hazırlamış, hülyeye getirmiş, yıkanıyor. <gülüyor> Tam istedi, yıkanma kaç dakikada gider, yirmi dakikada. Tam bir geceye sürede, yani bir tahmini zülf gibi bitti. İklerden bir ya Allah, ya, <gülüyor> Selman bir bağırmış. Kapı kapıyı kapatmış Hz Selman'ın zaten vur kendisi. Ben de öyle, hı hı. böyle olmuş, öyle bir kere hüc içinde. Böyle gelmiş, titriyor Selman. E kaldırmışlar, namazı kılınmış, cennet'in bakı'yı yer. Hiç kimse Selman'a sorabiyetsin. Selman'a da ocağına götürüyor. Bir iki saat olduktan sonra bütün sahabe, vel Ebubekir Ömer Osman, Haliyyat Allahu Abduzzallahu ta'ala hepsi bir koltuk yaptı. Ya Selman ne oldu, niye bağırsın? Kardeşlerim demiş, yıkadım demiş. Ve derslerimi yıkıyordum demiş. öpüldü derim, öpüldü derim. Mevda gözlerini açtı demiş. Beniyle elimi tuttu. Ya Selman ben ölmedim demiş, çek oradan. Allah Allah. Ve gözlerine baktım dedi şu anı çok. Allah yolunda ölenler dönmemiştirler. Onlar daima meşgutturlar. Hayatını okudu. Tekrar Onun karşısında Allah diye bağırmağı mışguluyla. <gülüyor> Aziz cemaat, kaydın eşyada ve her şeyde terpel, ihtizazındaki gizli misaletleri sedenlere elâm olsun Bu de. <gülüyor> Kasım ağa, öldük camisini yaptığı zaman Behzidi veriyor, oğuzun babasına çıkmış demişler ki... ...Kazım ağa yaptı ama mihrab gelmiş, demiş. Altına atlasın ki bu bahis ya. gitme güzeldi. Kazım ağa demiş, mihrabın yanlış olduğunu söyledi. <gülüyor> Hayır, şerket <şey herkesin>. kıl, tamamdır demiş. <gülüyor> Kesin Kullanı çek ettim senin sırtınına. Ben ne diyorum, çık sırtına. Kalkına çıkmış şeyin sırtına. Bir de bakmış, mümkür atlanmış. Kabe'yi gösteriyor onu. Bir rap vermiş. Bunu anlayanların da gelin selamı olsun ona. Ha, bu lakır bir hakikat yoktur gazi Müslümanlar gönülü olduğu yere de çürüyüp gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Bu gönülü hakikatler gavuk adı ödettir de bir gün muhakkak ortaya çıkarır. Gedenlere rahatsız etmemek için toprağa batmış, küçücük bir taş, çakıl taşı parçası durup dururken duvar gibi bir engele yöntemize çıkabilirsin. İşte kaderin sırrını bu noktada aramak lazımdır. Zaten olacak ve olmayacak diye mutlak bir öntüsü olmayan hayat isimli esrar kablosunun bütün engeliği bu noktada. Kaderde ne varsa olur, tarih perdesine at geçmiş olan bütün hadiseler mazlumlarla zalimlerin Haklı haksız, doğuşmasından ibaret Hı, bir insanlık fazlasıdır. Bu olacak ve doğal olmayacak diye hüküm vermemindedir. Ümitsizlikten <gülüyor> badem biz güçte aradık Müslümanlar. <gülüyor> Kötülükten medet umulmaz. Sütlüklerin kanı da kurumadır. Onun için kıymeti İslam'ın önüzi, gülün azizle mazik. Lece vurmak isteyenlere sükutlama ameliyatın, İslam'da haya vardır. Haya bir dağa çakse, haya cehenneme bütse cehennem ateşini sondur. لا تقتل، إنكما سامع، وبعد كذا دولا biliyorsunuz. في الموت من في المعرة دنا، هو بقى كل إسلام دنا. لا تقتل، إن الله أمانه، كذب رماد، الله We're walking through the door. We're walking through the fire. Close the door. We're walking through the fire. We're walking through güru açılır bu taş selattı mı ne oldu tuzak kurdu fena da beni birisi oradan kalkmış ceziyor ama buradan havada yapmış. Herkes çıkıyor. Çocuk. De herkes çıksın da ben çıksın diye. Son vayicimmiş. Oradan geçer. Herkesi fırlamış. Elini tutmuş Ben Efendi demiş, Ben bir kahvete geldim. Vaz dinlerken uyudum. Benim kusurumu affettim. Süt evladım. Ben benim uyumana kızmadım demeyim. ...bu yanda gördüğün şah da yürmecen susmak mecburiyetindeyiz Ne var o anda? O aleyhi ve sellem'i Rabbil alemin... ...ya ilahim şu ayetine anlaştığımız çocuğun gördüğü gibi... Bizim de Rüyam-ı da Rasûlullah'a nasih-i niyetlerine getiriyorlar. Yüce-nize o günleri helal ıfık nasih-i niyetlerine getiriyorlar. Haramdan ve nabıtı edenlerin sevgildiğinden, yeteninden ettiğinden bizi daima iraz ediyorlar. İçimizdeki karakterde وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَمَن تَزَكَّىٰ فَمَا تَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَمَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى وَمَن تَزَكَّىٰ فَمَا Kendi baba babadan kolej eden mahfaza duyuruyor. Kahirete ettiğimiz zaman nüvâ Muhammed'in altında toplanmak nasibimiz Bizim Bizi birbirimizden, bütün şahabeden, anne babalarımızdan, bütün Râdîl-e-verâdîn, bizi cehennem azâdından koru yâ İlâh. İllâhi'l-Fâtiha. Bir yerde kusur bulamazsın. Çünkü Halik bütün kâinatı kusursuz gelermiştir. Şimdi hepimiz velîullah olsak, duya etsek güneş gerisin geri doğmaz. Vakti gelecektir. Geri doğarsa Allah'ın bu ayetine göre demek ki hatalı yaratılmıştır. Onun için duayı yaparsınız, kuyruğa girersiniz. Otobüste bile kuyruğa giriyorsunuz. Sinamaya bilet alırken kuyruğa giriyorsunuz. Akşam hemazanın güzel kokularını durumlara getiren pide almak için kuyruğa giriyorsunuz. Efendim öne gir, öv, gülüt, millet vırıldanmaya başlar. Sen de utanırsın. Onun için dua ettim, kabul edilmedi diye katiyen İslam dininde keder yoktur. Dua muhakkak zamanı şey geldiği zaman müstecav ol. gelir, yağmur dolu, bakarsın aman kulaklık var. Zamanı gelmedi mi, bulut gider. وَسَحَابُ الْخَيْرُ اللّٰهُ مَطَرُونَ İki bulut, yağmur dolu bulut gelir Gelir فَقْسِتْ مَحْيَا ذَاتِ الْعَرَجِي Vakıt gelmediği için, eşref saat gelmediği için çeker, bulut gider. Eğer duanız sıraya girmişse, dünyada da olmamışsa, ahirette önümüze çıkar duanız. Hadis-i Kudsi, Hadis-i Peygamberi var. Bir adamcağız ahirete intikal etmiş, dünyada hiçbir iyiliği yokmuş, adama musalli adammış. Bakmış ki devlet ağamalında birçok şeyler var. Bunlar nereden demiş. Senin dünyadayken müstecap olmadı, dediğin dualarının neticesidir demiş. Allah indinde hiçbir şey geri çevrilmez. Ancak Peygamberlerin duası derhal müstecap olur. Niye müstecap olur? Ona kader mi değişiyor? Cenab-ı Peygamberler Resulullah Efendimiz ne zaman dua edileceğinin o eşler saati bildiği için duası kabul edilir. Bir Medine'de kıtlık olmuş. Yani yağmur yağmamış. Herkes gelmişler ya Resulullah. Senin duan müstecaptır. Bunu bütün hem Mahacirin, hem Ensar, hem o zaman İslam olmamış Benî İsrail'den Yahutlar bile görmüştür. Var mı böyle kitap? Var! Ebranice'den İngilizce'ye, Fransı'ya, Almancı'ya tercih edilen bir kitap vardır. Size söyleyeyim onu. al diye bir şey. Söyle üç 400 sayfalık. kimya <gülüyor> nedir? Eski ilmi kimya var ya, Aa, onun ismi orada yazar. Yahudi yazmıyor. Bu, bu ettiği duayı Yahudi yazıyor. Çünkü Cenab-ı Peygamber'den yalan sadır olmaz. Hatta sallallahu aleyhi ve selleme kendimiz Medine'ye teşrif etmedik, etmeden elverdi. Kendisini öldürmek istediler. Kureyş toplandı. Dedi ki, e, kim? Ukkaş isminde birisi çıktı. Ben öldürürüm dedi peynivan adam. Kılıcını hazırlamış. <gülüyor> Şimdiki nerebisini kılıçtan geçiririm demiş. <gülüyor> Kureyş'ten başka birisi söylemiş demiş ki, öldürürsek ne olacak demiş. Bütün Resulullah'ın sülalesini peşimize düşman ederiz. Abdülmuttalib'in sülalesi değil, bizden hasım olur demiş. Biz buna gelin çıkalım, bir diye bağıralım demiş. O Resulullah'ı öldürmeye giden adam, bu yalancıdır diye bağıralım adamın kafasına kılıcın sapından bir tane indirmiş, kafasını yarmış. Biz demiş, Peygamber de değil, kendinin Peygamber diye iddia edilen Ahmet demiş. Bizim putlarımızı yalancılar, bizim dinimizi fenalaştırır ama o yalan söylemez demiş. Kendi devrinde bile Resulullah yalan söyledi diye bir müşrik cehennemlik bile söylememiştir. Ya Resulullah dua et demiş. Kutluk, kuruluk var demiş. Kaldırmış ya Yarabbi sen yağmurunu ver demiş. Açmış başını. Müdahale duası derler bunu. Mübarek başını açar, öyle dua ederdi. Yağmur bir bulut başlamış yağmur. Medine sen gidiyorsun. Biraz sonra kabahiller koşmuş gelmişler. Ya Resulallah. Ellerimizi su bastı, koyunlarımız, develerimiz boyunacak, dursun, kaldırmış Ya Rabbi, Medine'ye yâdırma! Bulutlar böyle açılmış, Medine bulutsuz kalmış. Bunlar yazılı, sizin yavru dediğiniz heriflerin kitabındayız. Bunun için vakit gelmedikten sonra dünya müstecap olmaz. Duya müstecav olmadığı diye de duanın peşini bırakma. Cenab-ı Allah kulunun tadavv'a'ın Hud'u tadavv'u en lehuf ya ayetine. Gizli ve gözleriniz yaşlı olarak dua ediyoruz. Ayetine göre Biraz da geciktirir. Senin ağlaman göz yaşın Cenab-ı Allah'ın hoşuna gider. Bir daha kulum şiir etsin Sesini işiteceğim. Hadis-i kusur bunlar, benim uydurmam değil. Zaten uyduramam ben. Böyle uydurucu lakızı söyleyemem. Onun için, kazanda bilirsiniz. Hayyâlel-felâh, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> felâha buyurun. Hadi, felâh neymiş? Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin birinde اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Onlar felah bulacaklardır. Neden felah bulacaklar? Ne felah? اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Bu, اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Allah'a inananlara aittir. İçine dal, bir sükut görürsün bu ayetin. Kalınız çok dikkatli olun. İbni'l-Nakkaş, 632 Hicri'de yaşamıştır. Bunun üç cürtlük kitabı vardır. İbni'l-Nakkaş ismi. Hiçbir tefsire müracaat etmeden Resulullah'ın ruhaniyetine sığınarak tefsiri yazmıştır. Bir de Nimetullah'ın iki kitabı vardır. Nimetullah'ın bir asıl ismi Nimetullah fakat kendi mahlesi mahçıvanı. Bu da Kuran'ın hiçbir yerden hiç dâni edilmeden doğrudan doğruya Resulullah'ın ruhaniyetine sığınarak Kuran'ın batınî manasını yazmıştır. Gayet bir Arapça inindir. Bazı Arapça bilen bile onu anlar. Mehtivali'nin tefsiri o çok sonradır. Bundan gayet 200-190 sene evvel o kadar o kadar da yok. Fakat İbn-i 500 seneden fazla. 600-700 seneden. İbn-i Mekkaş'ın ki öyle mi flehul onlar felah bulacaklardır. Fakat Kur'an-ı Kerim'de neden felah bulacakları neden zaferle ulaşacakları tayin edilmemiştir. Bilinir. Onlar felah bulacaklardır. Neden felah bulacaklardır? Neden kazanacaktırlar? Kur'an-ı Kerim'de bu ayette gitmişler. <gülüyor> Niçin böyle demiştir Cenab-ı Allah? Herkesin isteği başkadır olur. Elbette herkesin isteği başka bulunsun diye Cenab-ı Allah. Onlar İlahi Tehmül Müflüğün. Sen dua edersin ya Rabbi, bana helal rızık ver. Ötekisi ev yaptırıyor. Ya Rabbi, çocuklarımın başını sokmak için bana biraz rızık bolluğu ver de şu evimi yapayım. Arada fark var. Öteki der ki, benim çocuğum sakat. Bir tek evladım var ya Rabbi. Sen şifa isn ya Rabbi. Ötekisi başka, ötekisi başka. Onun için buna iki hüniflubun bana dönüp bana yardım edenler. felah bulacaklardır. Buradaki neden felah bulacakları işar buyurulmadığın için herkese şamir olsun diye. Allah herkesin Allah'ı gönül almaya bak gönül almaya bak bir kısmı bu millete hürmet mezluhuna anti işte belki bir kısmı saadeti ebediyeye arz eder ya Rabbi yarun huzurunda beni mahcup etleme tenzih etleme Allah kuluna tahkir etmezsiniz lüzum gelmez ama tepsizlik yaparsan kahrar esması sana seni tevzib eder. Tevzib etmek terzir ve takdir değildir. Kulağını çekmektir. Yola gel demektir. Bir kısmı ateşten korulmayı Ya Rabbi sen beni ateşten mafiz et. Bir kısmı Rabbi sen benle razı ol. Hıza-i ilahi tahkir. Bir kısmı ruhiyet-i İlahi'yi Ya Rabbi sen cemalimle beni müşerref kıl der. bu <gülüyor> o halde, niye bulacaklarını tayin etmiyor. Şükürt'le Cenab-ı Allah bu ayetin içinde bir şevk izliyor. Her ayetin yedi manası vardır oğlum, buna Kur'an-ı Kerim tefsirinde dinleyeceğiz derler. Biri bizim anlayacağımız şey. Ayat-ı mühkemat. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Bir de ayat-ı müteşabihat vardır. Gizli ayetler. Onları ehli anlar. Bu Sizin gibi seyyid Rahman'a, bakın Allah'ın büyüklüğüne, sevgisine, şimdi titriyeceğiz hepimiz birlikte. Ulaikehum'un müflüğüm, çok dikkatliyorum Aziz Müslümanlar. O halde Seyyid-i Rahman'a kapananın bir kısmı, Ulaikehum'un müflüğüm, onlar muhakkak felah bulacaklardır demesinde, saadeti ebedi yavzu edenler kavuşacaklardır. artıktan kurtulmaya azdeden ateşten kurtulacaklardır. Rıza-i ilahi tahtini timroşlar rıza-i ilahiye kavuşacaklardır. Ilahi, ilahi bu yüce rıza-i cemaliye dönmek isteyenler bir gün muhakkak bu meser olacaklardır. Şimdi gelelim ila ithumul mufnun bi'man fi ruhu araya tapan, herşeyi inkar eden adam. Buna da var burada. Sen cehennemde felah bulursun. Ey Salih, sen cennette felah bulursun. Ey rızâ-ı ilâhiyye olan, ey arif! Sen rızâ-ı ilâhiyye ey aşık! Aşk içinde herif, sen rüyyeti ilahiyyeye mazhar olursun demektir. اِلَا اِكَهُ الْمُفْلِحُونَ O halde cehennemi bile Cenab-ı Allah bir felah yolu Şimdi diğerimize bizim bir leke damlası çay tökesi Brez üslatırız, leke kayboldu. Efendim çay lekesidir, kaybolmaz, kaybolur der birisi, senin de ferahlanır. Ya dökül E bunu sabunla silersin. Benzinle, olan o da kaybolur. Üstüne birisi zeytinyağı döktür. Kontolun üstünde meşgul. Ne yapacağım? Üzülme kardeşim. ya yeni yaptırdım, başka pantolon yaptıramayacağım. Geçen şurada... kumu temizleme var, oraya götürelim dersin. Götürürsün oraya, aa sen hiç merak etme leke kalmaz der, İçine felahlık gelir. Gidersin üç gün sonra ki tertemiz olmuş, kaç para? Altı lira verir, Bir de boyacıların koyu boyu olanları var. Her tarafı yağ içinde, onu götürsen şeye. İslim diye kovar oğlum hadi gidişime. Ben bunu yüz bile yapamam der. Yenisini al. Aha! İnsanların üstüne şöyle. Bir sokakta giderken baktın ki birisi sigara içiyor yanında. Sen konuşmuşsun. Hüzüğüme! Hüzüğüme! Onun o şeyi sana bulaşır. Yahut birisi yanında küfür eder. Birisi şunu yapar, bunu üzülürsün. Bu üzüntüler, nasıl üzüldüğün gibi vücudunda bazen İslam vücudunun kabul etmeyeceği lekeler yapar. Bu işi yapıyoruz. O, akşam eve gittiğimiz zaman 70 defa Cenab-ı Peygamber bile tesbih ederdi. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. ama otobüste bir ayağına bastı. Kusura bakma değil ben dedim. Estağfurullah oradaki estağfurullah değil bu, bu Ya Rabbi ben bilemedim farkına varamadım kaflet için değil haberim olmadan bu senin makarin olan mahbazan olan vücuda bir pislik gelmiştir. Onları benden hoş de İslam'ın fırçasıdır. Estağfurullah. Çamuru şöyle çitelemesidir. <gülüyor> Leke oldu. Leke. <gülüyor> benzin lazım. Evde boyuna benzin, sabun, su falan. Bir büyük edepsizlik yaptı. Olur insan.